hem namaz kılıyorum hem de günah bataklığındayım <gülüyor> bana ne tavsiye edersiniz ne diyeyim namazı kıl diyeyim et diyeyim Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar diyorlar ki falan hırsızlık yapıyor Ya Resulallah ne sefide var Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki namaz kılıyor mu kılıyor başladı kılıyor o zaman inna salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz fuhşiyattan, namaz münkerden alıkor. Namaz kılıyorsa, hakkıyla kılıyorsa, Allahu Ekber derken, elini kaldırdığında, dünyayı arkaya atabiliyorsa, Fatiha'yı okurken, Allah Teala'nın huzurunda olmanın devletine, şerefine, onuruna malik oluyor, bunu hissedebiliyorsa, o namaz onu mutlaka kötülükten, haramdan, fuhşiyattan, bakıştan, her türlü ameliyeden Zinaya götüren bütün yollardan, harama taşıyan bütün unsurlardan mutlak ve muhakkak temizleyecek. Hani büyük ve diye soruyorlar. Namazımızın kabul olup olmadığını nereden anlayalım? Eğer kötülüklerden uzak duruyorsanız, o zaman namazınız kabul oluyor demektir. Çünkü Rabbim inna salate tenha anid fashay wal munkar. <gülüyor> Namaz fuşiyattan, namaz mülkerden alıkor. Onun için namazı kılalım. Namazı şekilden, namaz suretten, namazı adetten kurtaralım. Allahu Ekber diyorsunuz, secdeye varıyorsunuz, rükudasınız. Rabbimin huzurunda oluş. O oluşa erdiğin zaman bütün her şeyden namaz seni koparacak. Esselamu aleykum ve rahmetullah deyip namazdan çıktığında... Cemiyete, eve, sokağa Bambaşka bir adam olarak dönüyorsun Bir kadın olarak dönüyorsun İslam'ın mühürlediği Kalbine Sıbık Allah boyasını vurdu Bir kahraman olarak dönüyorsun Namazı hakkıyla kılınca işte o zaman Değişecek Onunla alakalı internette var evet. Bizim namaz kitabı var Kardeşimiz onu okuduğu zaman Allah'ın inayetiyle mutlaka ve muhakkak namaz kılışı değişecektir.